Hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor>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 Rapor hazırlamıştır. Ariyanos'un İskender'in Seferi kitabını sonra 140'larda yazdığı düşünülmektedir. Bu dönem Roma'nın Helen hayranlığı dönemidir. Ariyanos da Helen hayranıdır. İskender'in hikayesi büyük ölçüde Zenefo'nun Anabasis On binlerin dönüşü hikayesine benzemektedir. Xenofon, bizzat katıldığı hikayeyi teri soğumadan anlatırken, Arrianos sefere bizzat katılanların yazdıklarından yararlanarak neredeyse 500 sene sonra yazmıştır. Arrianos'un dediğine göre en önemli kaynakları İskender'in seferine katılan Ptulemaios ve Aristobulos'un günümüze ulaşmayan hatıralarıdır.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 Başkaları da İskender ile ilgili birçok hikayeler yazmışlardır. Ben Ptolemaios ve Aristobulos'un anlattıklarının gerçeğe uygun olduğuna inanmaktayım. Aristobulos, kral İskender'in seferi sırasında yanında bulunmuştu. Bu seferlere Ptolemaios da katılmıştı. İskender'in babası, Makedonya kralı Filipos'un, Açina Arkonu Pidelos'un zamanında, yani Mihla'dan önce 336'da öldüğü söylenir. Filipos'un oğlu İskender tahta geçer geçmez Peloponesos'a gitti. Henüz 20 yaşındaydı. Bütün Helenleri bir toplantıya çağırdı. Onlardan Perslere karşı sefer için önceden Kral Filipos'a verilmiş olan Helen Birliği komutanlığını kendisi için istedi. Bunu Lacedemyonlular yani Spartalılar dışındaki herkes kabul etti. Bazı Atinalılar bu fikre direndi. Atinalılar İskender'in ilk saldırılarında telaşa kapıldılar. Ona Filipos'a verdiklerinden çok daha fazlasını vererek saygı gösterdiler. İskender, Makedonya'ya dönünce Asya seferi için silahlanmaya başladı. İlk baharla birlikte önce bugünkü Bulgaristan civarındaki Çeballiler ve bugünkü Arnavutluk civarındaki İliryalılara karşı sefere çıktı. Sonra sahildeki Amfipolis'ten yola çıktı ve bağımsız Trakya kabilelerinin üzerine saldırıp 10 gün sonra Haymos yani Balkan dağlarına vardı. Dağlara doğru uzanan boğazlarda Trakyalı kabileler ona karşı geldi. Trakyalıları geri püskürttü. Hepsi silahlarını atarak dağlardan döküldü. Onlarla gelmiş olan kadınlar, çocuklar ve bütün mallar İskender'in eline düştü. Birinci Kitap İkinci Bölüm İskender Ganimetleri Sahil şehrine Gönderdi Kendisi Balkanlardaki Haymos dağları arasından geçerek Triballilere karşı ilerledi. Triballiler İster yani Tuna nehrindeki Peuk adasına kaçtı. Birinci kitap üçüncü bölüm. İskender üç gün sonra İster'in kıyısına geldi. Bu nehir Kelt kavimlerinin sınırını teşkil etmekteydi. Kıyılarında Koyatlar, Markomonlar, Sauromatlar, Iyazikler, Getler, Skiitler oturmaktaydı. Getlere saldırmak için öbür yakaya geçmeye karar verdi. 1. Kitap 4. Bölüm Nehri geçme işi gece yapıldı. Getler karşı koyamadılar. Şehiri bırakıp kaçtılar. İskender bütün malları ele geçirdi. İster kıyısında oturan bütün bağımsız milletlerin elçileri ve triballilerin kralı Sirmos'un elçileri ordugahına geldi. Keltlerden de elçiler geldi. İskender onlarla anlaşmalar yaptı. Birinci kitap, beşinci bölüm. İskender, Kuzey Makedonya'da emrindeki Agrian ve Payion ülkesine doğru ilerledi. Burada haberciler, İlirya, yani Arnavutluk krallığı Letos'un ayaklandığını ve komşusu Tavlantia krallığı Gloykias'ın onunla birlikte hareket ettiğini haber verdiler. İskender, Ilirya Makedonya sınırındaki Pelion şehrine doğru ilerledi. İskender kente yaklaştı. Düşman üç erkekle ve üç kız çocukla birlikte üç kara koç kurban etti. 1. kitap 6. bölüm İskender üç gün sonra Kleitos ve Glaukias'ın önlem almadan konakladıklarını öğrendi. Kalkanlı Hipaspisleri, Agriyanlıları, okçuları ve komutan Perikasla Koinos'un birliklerini yanına alarak gece nehiri geçti. Okçularla Agriyanları taarruza geçirdi. Böylece düşman baskına uğratıldı ve öldürüldü.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 Helen birliğinden tebailer fırsattan istifade edip Makedonya boyunduruğundan kurtulmak için ayaklandı. İskender tebai isyanını acımasızca bastırdı. Sözde birlik içinde olan Helenler birbirine düştü. Hikayenin devamını Ariyanos'tan dinleyelim.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 Kendisine düşmanlık duyan Lakedaimonlar ve başka bazı Pelepone ve Ayitollyaların da bu ayaklanmaya katılabileceğini düşünerek bu çılgınca hareketi küçümsemedi. Yedi günde Tesalya'ya, altı günde Boetia'ya girdi. Sonra Tebai şehrine yaklaştı. Tebai'lere pişman olmaları ve elçi yollamaları için süre verdi.